Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu haftanın programını Umut filminin müziğiyle açtık. Arif Erkin'in bestesi Yılmaz Güney'in Unutulmaz filmi. Ee, bu hafta Yılmaz Güney hakkında bir belgesel var sinemalarda. Onu konuşmak üzere de filmin yönetmeni Hüseyin Tabak konuğumuz. Ancak e, filmlere geçmeden önce ve söyleşeye geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizlerle. Programımızın e-mail adresi sinefiller at Telefon numaramız ise Açık Radyo'nun 212 alan kodu 343 40 40. Bu haftaki destekçilerimiz Serpil ve Fahri Saraçoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Tabak, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Çirkin Kral Efsanesi bu hafta sinemalarda... Ee... Bir kısım dinleyicimiz belki festivalde görmüştür zaten gösterildi. Ancak vizyon bulabilmesi de çok sevindirici bir haber. Ee, öncelikle tebrikler. Teşekkür ee, Biraz hani filmin sürecinden bahsetmek istiyorum. Gerçi film kendi sürecini de biraz <gülüyor> anlatıyor ama... E, ...senin Yılmaz Güney ile kurduğun ilişkiden başlayalım istersen. Bu filmi yapmaya hangi noktada karar verdin? Ben 2001'de yani sinemayla ilgilendiğim zamanda önce sinemayı gerçekten kendim için araştırmak istiyordum. Ve 1850'lerde başladım ta. O zamanlar abi tabii çok çabuk Çaylı bir karşılaştım. Çaylı Çepli'nin filmleri bana çok yakın kendimi ona hissettim. Ve dedim ki kendi kültürümde buna benzer bir adam var mı? Yani ya da bir kadın bir filmleri işte filmleri araştırdığımda Hemen Yılmaz ile karşılaştım ve Yılmaz Güney'i tabii ki biliyordum. Bizim evde bir resmi asıldı. Sanki bizim ölmüş bir amcamız gibi onu görüyorduk biz çocuklar. Yani insan bir ister istemez bir iltifat kuruyor onunla. Ve filmlerini izledikten sonra o yaşta işte 20-21 yaşındayım. Beni çok etkiledi. Anlat Gördüğüm filmler benim ailemin hikayesine çok yakındı. Yani benim ailem Maraş'tan geliyor. Mülteci olarak Almanya'ya geçmiş ama bizim masada hafta sonları hep hikayeler anlatılırdı. Öyle yakın hissettim ve Kısa filmlerini yaptığımda hep Yılmaz Güney'e teşekkür ettim filmin sonunda. Biraz bir saygı duruşu gibi bir şeydi bu. Ve bir yapımcı Berlin'de Mehmet Aktaş bunu görüp beni Berlin'e davet etti. Ya dedi bunu niye yapıyorsun diye ben de anlattım. Ve sonra dedi benim bir Yılmaz Güney belgesel fikrim var. Bir genç yönetmen Yılmaz Güney'i araştırıyor ve bu araştırma sinema filmi diye oluyor belgesel diye oluyor. Ben o zaman genç naif halimde hemen evet dedim. Bu ne zamandı? <gülüyor> 2010'du o zaman da film daha, okulundaydım. Evet daha e, uzun metraj filmini de çekmemiştin. Hemen evet. dinleyicilerimize hatırlatalım. E, Güzelliğin On Par Etmez filmiyle Antalya'da da ödül almıştı Hüseyin 5 sene önce. 6 evet. e, sene neredeyse. Altı sene, evet. altı nedir, evet. e, ondan da önce bu proje vardı demek. Evet işte e, işte Mehmet Aktaş ile... Bir girişime başladık ve birkaç ay sonra fark ettim ki bu proje her şeyi açacak. Yani çünkü çok titiz çalışmaya başladım. Yani Yılmaz Güney Naktar filmi izlediysem daha çok istemek istedim. Naktar çok kitap okuduysam daha çok okumak istedim. Ve böyle iki sene filmin yani bu projenin ilk açıması iki yılda tek okumak, izlemek bir de yazmak yani not, not alıyordum. Yani belgeseli nasıl olabilir? Aynı zamanda tabii iki film çektim. Bir güzel non etmez. onun arkasında bir çocuklar için bir film çektim. İkisi de 2012'de çıktı. Ve 2013'te çekimler başladı. Ve 2013, 14, 15 16 çekimler yaptık ve ondan sonra kurgu zamanı başladı. Evet çekimlerde dediğin gibi bir yandan filmin ana eksenini oluşturan o genç yönetmen Hı. senin araştırman var. Bir yandan müthiş röportajlar da var hem geçmişinden hem e, işte başka sinemacılar o dönemde Yılmaz Güney'le karşılaşan. E, senin akademiden hocan Hı. Haneke, e, Costa Gavras, Hı. o 1982'de Kanda olan insanlar. E, seni en... Zorlayan diyelim bölüm neydi yani daha pratik konular mı arşivlere ulaşmak ya da kişilere ulaşmak gibi yoksa o kişisel hikayeyi yerleştirmek mi? Yaşınlık belgeselde hep ıı, normal konuda bir sorunlar vardır hep işte arşivi bulmak hakları bulmak falan filan bunlar işin bir parçasıdır yani bu o kadar. Yani buna bunu kabul ediyorsun. Bir tarafta maddi sorunlar da tabii ki yaşadık. Çünkü Yılmaz Güney artık biz yurt dışında film yaptık ve Almanya'daki bakanlık bize çoğu zaman red verdi. Yani altı başvuru yaptık, birisi tek tuttu, beş yeri reddet verdi. Ve yine de film yapmaya karar verdik. En zor aşama kur, kurguydu ve e, çünkü artık o kadar çok yani insanlarla iletişim kurmak da o kadar çok zor değildi aslında. Bir de Antalya'da öldürülere aldıktan sonra daha çok insanlarla biraz daha kolay oldu insanlarla kur, e, iletişim il, kurmak. E, i̇şte kurgu çok zordu çünkü elimizde o kadar çok harika çekimler vardı ki bunları doğru kullanmazsak Eğer filmi doğru yüzünü yapmazsak o zaman battık. Yani o zaman bütün emekler, bütün zamanımız boşa gitmiş olur ve 18 ay kurgu yaptık ve kurgu oturtmak gerçekten çok çok zordu. Yani bir taraflarda bazenleri bırakmak istiyordum artık. Yani çünkü işin altına çıkamayacağım çok büyük bir öz, yani Yılmaz Güney herkes tanıyor, herkesin bir beklentisi olacak falan filan diye erken işte bazı dönemde yani gerçekten artık al ya razı dedim ben yani işin içine çıkıyorum çünkü olmuyor biraz. Ve e, kurgucu e, Christophe Lloyd'u Avusturya'da gelen arkadaş filmi yani kurtardı. Bunu beraber kurguladık ve ilk kurgudan altı saatten iki saate inebilecek. <gülüyor> evet iki saat e, sürüyor film ama hakikaten o kadar dolu dolu bir hayat ki... Hı -hı. ...hiç öyle bir sıkıcı bir iki saat diye her dakikasında bir şey var. E, benim filmin en beğendiğim tarafı sanırım... E, yani zor bir konu dediğin gibi herkes tanıyor, herkes biliyor. Bir yandan tartışmalı yanları da var. Bütün o son hapse girişi, cinayet, kadınlara uyguladığı hı hı. şiddet. Hani bence orada iyi bir denge kuruyorsun. Bir yandan hani bir hayran olan birinin gözünden ama bir yandan da her şeyini de vererek sonuçta öyle sübjektif bir yerden geldiğin için de o kaldırılabilir bir halde oluyor. Bir dış ses bize nötr olarak şöyleydi, böyleydi, harika değil de hakikaten kendi sinemacı olan, içinden onu hisseden e, hı hı. birinden geliyor olması beni çok etkiledi. Onun için ayrıca tebrikler. Sağ olun, teşekkürler. Yani filmde balansı bulmak biraz zordu ama... Yani bizim bizim için yani ekip olarak tabi tabii benim yönetmen olarak için Yılmaz Güney'i daha çok yani insani tarafını göstermekte. Çünkü bu önceki yapılan işlerde benim göz açımda yani gerçekten arka planda kalıyordu. Çünkü okullar o kadar objektif olamıyordu ama Yılmaz Güney'in hatalarıyla ama tabi başarılıyla göstermekte. çünkü her insanın hatası vardır ve bunu kabul etmek lazım yani benim nasıl hatalarım iyi, yanlarım, yönlerim yoksa senin de bir de izleyicilerimiz de vardır ama ayrı tarafta tabi çok acayip bir inanılmaz bir yönetmen inanılmaz bir sanatçı ve mücadele veren de bir siyasetçi olmuş değil mi? Peki e, burada dediğim gibi festivalde oynadığı nasıl dağıtımı genel olarak? Türkiye'de mi daha yoğun yoksa Avrupa'da gösterime giriyor mu? Tabii şimdi Türkiye'deki gösterim daha çok büyük olacak. Daha çok büyük kapsamda şu anda 50'ye yakın e, e, sinema salonları var. Bilgesel için Türkiye'de yani Türkiye milleti bilgesel nokta alışmamış sinemada göstermeye. Evet bu bizim için büyük bir başardı ama belgesel daha çok belgesel gibi değil aslında filmin gibidir bir yolculuktur yani bu belgeseli izleyen Yılmaz Güney'in Yılmaz Güney dünyasına bir yolculuk yapıp iki saat sonra orada yine çıkıyor onun için gayet daha çok böyle tek konuşan kafanlar kafalar yok yani 120 dakikan içinde 50 dakika en yüksek kalitede biz onları çok çok titiz çalıştık Yılmaz Güney'in eski filmlerini yani çok güzel bir kaliteye getirip 50 dakika Yılmaz Güney filmleri de vardır. Ve onun için bu bir yolculuktur. Ee, i̇nsanlar onun için belgesel diye illa da görüneceğini düşünüyorum. Bir belgesel fobisi var Türkiye'de genelde evet. ceza olarak Rütük veriyordu halde hala da veriyor sanırım ama e, dediğin gibi sonuçta bir hikayesi var ve e, zaten hani dünyada belgesellerin gittiği yöne baktığımızda böyle çok daha kişisel yerden e, yola çıkan hani biri hakkında bile olsa o bağlantıyı kuran filmleri görüyoruz. E, Diğer ülkelerde nasıl oldu reaksiyon? Yani Türkiye'de zaten Yılmaz Güney'in belli bir hayran kitlesi var. Yine de hemen hatırlatalım dinleyicilerimize. Ee, 50 salon bir belgesel için iyi bir sayı olsa da çok çok yüksek değil. Hani siz ilk hafta sonu görün azalmasın o salonlar bir an evvel e, görme fırsatını edinin. Hakikaten Yılmaz Güney'i sevenler zaten kaçırmasın hiçbir şekilde. Ama genel olarak sinefiller için, sinema severler için bence bu haftanın ön plana çıkan filmi. Ee, şirkin Kral efsanesi. Evet, deminki ki soruma geri dönelim. Nasıl bir reaksiyon aldın festivallerde orada, burada? Bizim için önemli olan da tabii belgesel yaparken Yılmaz Güney'i tanımayan insanlar da tanırsın diye. Bu tek yurt dışında yaşayan yabancılar için değil, Türkiye'de yeni, yeni, yeni jenerasyon da o kadar çok tanımıyor. Yani onun için belgeseli de ona göre kurguladık. Onun için de yurt dışında çok çok iyi tepkiler gördük. Yani ee, ...Hollanda'da, Fransa'da, Belçika, Almanya, Avusturya'da vizyona girecek ya da girdi Almanya'da vizyona girdi ve Avusturya'da da girdi. Ve Amazon bu filmi dünya çapında Nisan'da itibaren bütün, her, her ülkede şey Amazon sayfasında çıkarıp Amazon Prime diye e, izleyebilecek insan bunları... Ve on, on iki dile e, altyazı yaptırdık ve çok çok şey, tabii emek harcadık ama umarım Yılmaz Güney bugün bundan sonra dünyanın dört tarafına yaymış olabileceğiz. Çünkü festivallarda reaksiyonlar çok iyiydi. Almanya'da en iyi belgesel ödülü aldı, en iyi Alman belgesel ödülü aldı, birkaç tane ödül daha aldı. Ve e, tepkiler e, daha çok sanatçıların arasında. Çünkü Yılmaz Güney gibi bir sanatçı izliyorlar ve bu sanatçı gerçekten kendi limitlerini ile Iteri, i̇leri atarak yani daha çok hep en yüksek noktada hep kazanmak istiyordu. Ve sanatçılar bu film izledikten sonra gerçekten düşünüyorlar. Ben sanatçı olarak gerçekten her şeyi yapıyor muyum diye. Yani insanlar kendilerini sorgulamaya başladı Bu çok iyi bir şey. Evet o zaman tebrik ederiz. Hı. Ellerinize sağlık. Sağ ee, Hemen tekrar hatırlatalım. Ee, Yılmaz Güney belgeseli, Çirkin Kral efsanesi bugün itibariyle sinemalarda... Ee, ve de demin dediğimiz gibi e, 50 kopyayla girse de siz bu hafta sonu bir arada 2 saat e, ayırın çok keyifli bir e, şekilde Yılmaz Güney'i de anmak için bir fırsat e, Yılmaz Güney tabi bir yandan da e, Adanalı Şimdi <gülüyor> bir Adanalı daha devam edeceğiz bu hafta Müslüm de gösterime giriyor Bu arada çok teşekkür ediyoruz e, Hüseyin Tabak'a tekrar Ben teşekkür ederim Yolu açık olsun filminde Sağ teşekkür ederim ee, Müslüm bu hafta gösterimde şimdi bir Müslüm Gürses parçası ile devam edeceğiz. Nilüfer Timuçin Esen versiyonu. Zamanın eli Değdi bize Çoktan değişti Her şey Aynı Değiliz İkimiz de Sa bir gece hatalarına bir nilüfer sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremiyorsun aldıklarımı. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanıldı yokluğuma emanet et de benden kalanları. Her şey al, bana beni geri ver, bir şansım olsun Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun Her şey al, bir şansım olsun Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun Müslüm Gürses şarkısı Nilüfer dinledik. Timuçin Esen versiyonuydu. Bu hafta e, Müslüm sinemalarda e, Türkiye'de çok fazla biopik türünde film yapılmıyor. Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan filmler. E, oysa çok da kaynak var. Bunun bir örneğini Müslüm'le görüyoruz. Çok da iddialı giriyorlar e, vizyona. Bin kopya sanırım girecek. E, filmin yönetmenleri Keçe ve Can Ulkay. Keçe başlamış, Can Ulkay bitirmiş. E, i̇kisini de uzun metraj yönetmenleri olarak da tanıyoruz. Reklam yönetmeni olarak da aslında çok tanınıyorlar. Zaten filmin oldukça e, kendini hissettiren bir reklam estetiği de var. Başrollerde Timuçin Esen, Zerrin Tekin, Tekindor, Ayça Bingöl ve Taner Ölmez yer alıyorlar. Ee, Müslüm Gürses'in daha çocukluğundan başlayıp Travmatik çocukluğu, gençliği e, meşhur olması Muhterem Nur'la ilişkisini e, anlatıyor film e, Müzikler de gayet e, ilginç e, Timuçin Esen e, kaydetmiş şarkıların bir kısmını tekrar Film e, duygusal yönden de aslında gayet etkileyici performanslar çok iyi e, iyi de çekilmiş e, beni biraz rahatsız eden seyirci güveninin biraz az olması çünkü e, belirli noktalarda belki hatırlamayız diye e, geri dönüşlere biraz fazla başvuruyor halbuki hatırlıyoruz çünkü hakikaten travmatik bir e, çocukluktan çıkmış gelmiş ve onun etkilerini e, ömrü boyunca da e, görmek Mümkün. Bir başka eleştirilen yanı filmde kadına şiddetin normalize edilmesi yönündeydi. Yani bir gerçek hikayeden yola çıkınca olan bir şeyi olmamış gibi anlatmak pek mümkün değil. Onu göstermemek pek mümkün değil. Bu durumu kabul eden de aslında bir yerde Muhterem Nur'un kendisi o yüzden... Filmi eleştirmek bu konuda ne kadar e, yerinde ondan da çok emin değilim. E, bakalım bu filmle beraber belki daha fazla bu e, biopik denen filmlerden yapılmaya devam edilir. Filmin yapımcıları bu arada Ayla filminin de yapımcıları zaten Can Ulkay Ayla'nın e, yönetmeni. Zaten Gişe'de Türkiye'de ne cins filmlerin iyi, e, iyi iş yaptığı konusunda gayet iyi bir tecrübeleri de var. Ee, bu hafta da dediğim gibi pek çok kopyayla bütün salonlarda Müslüm olacak gibi görünüyor. Ee, Müslüme yer bulamayanlar da diğer bakalım belki Çirkin Kral efsanesine girerler. Adanalı bir diğer efsanenin hikayesini öğrenmek için. Üç yerli yapımımız daha var bu hafta. Bunlardan e, ikisi komedi, Bebek Geliyorum Demez... Yönetmen Hakan Cigaoğlu. Başrollerde Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın ve Seray Gözler yer alıyor. Ee, genç bir çift Beste ile Alper. Ee, bestenin hamile olduğunu öğrenmesiyle e, hayatları bir hayli değişiyor. E, bütün bu hamilelik süreci, çocuk sahibi olma, e, hayatların nasıl etkilendiği üzerine bir komedi. Diğeri ise Acemi Hırsız Esat Şekeroğlu yönetmiş Kerem Hezer, Coşkun Göğen ve Ayşegül Kaygısız başrollerde bu da son dönemlerde artan e, düşük bütçeli mafya komedilerinden bir diğeri e, bir kolyenin peşine düşen bir grup hırsızın maceralarını anlatıyor. Yerli yapımlar arasında bir de animasyon var. E, Rafadan Tayfa, Dehliz Macerası, İsmail Fidan yönetmiş, seslendirenler Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen ve Hakan Coşar. TRT Çocuk'ta e, yayınlanan bir e, dizi aslında bu Rafadan Tayfa. Dört arkadaş ve mahalleleri oradaki e, onların diğer arkadaşları, büyükleri. Bu mahallede bir inşaat firması e, evleri incelemeye başlıyor. E, evlerin yıkılacağı söylentisi çıkıyor. E, kimse de pek ciddiye almıyor nasıl olsa evler tarihi dokunamazlar diye. Ama e, bu dört arkadaş e, incelemeye başlıyorlar durumu ve e, bir şekilde bu son dönemlerde yerli filmlerde e, karşımıza çıkan temalardan biri oldu. Bu da e, çocuk filmlerinde dahil. Mahallenin yıkılmasına karşı birleşenler temalı e, bu sefer bir animasyon var karşımızda e, Bir problemli tarafı bu dört arkadaşın dördünün de erkek çocukları olması film dünyasında kız çocuklara pek yer yok Evet şimdi bir parçayla devam edelim haftanın yeni filmlerinden Meksika'dan bir yapım var müze Müzenin müziklerini Thomas Barreiro yapmış bu parçada Armando Lopez'in de ismini görüyoruz. Son de los des velos.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 On De Los Des Velos idi dinlediğimiz parça Thomas Barreiro ve Armando Lopez bestesi haftanın yeni filmlerinden Museo, Müze filminin müziklerindendi. Meksika'dan gelen bu filmin yönetmeni Alonso Ruiz Palacios, başrollerde Gael Garcia Bernal, Leonardo Ortiz Gris, Simon Russell Beale ve Lengel Martin yer alıyorlar. Ee, Juan ve Benhamin, Benjamin adlı iki arkadaşı canlandırıyor. Dernal ve Ortiz Gris 30'lu yaşlarındalar. Ee, ancak ailelerinden ayrılıp da pek kendi ayakları üzerinde durmayı e, becerememişler. Zaten halleri vakitleri de yerinde. Ancak e, bir noktada rahat batıyor ve e, bir Noel gecesi e, Meksika tarihinin en büyük soygununu gerçekleştiriyorlar. Bu gerçek bir olaydan yola çıkılarak yapılmış. 1985 yılında. Ee, ...Ulusal Antropoloji Müzesi'ni e, soymuşlar. 140 e, parça çalınmış müzeden. E, ama tabii Hispanik dönem öncesi e, eserler bunlar. Öyle kolay kolay da elden çıkartılabilecek şeyler değil. E, müze bu soygunun hikayesini anlatıyor. Bu sene Berlin Film Festivali'nde premierini yaptı... ...ve festivalden en iyi senaryo ödülüyle ayrıldı. Haftanın bir diğer filmi bu sefer İtalya'dan Napoli Velata, Napoli'nin sırrı Ferzan Özpetek'in yeni filminde başrollerde Giovanna Metzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto ve Peppe Barra yer alıyorlar. Adriana adlı bir kadını canlandırıyor Metzogiorno. Bir partide Andrea adlı bir adamla karşılaşıyor. Geceyi beraber geçiriyorlar. Ee, ertesi gün buluşacaklar ancak adam gelmiyor buluşmaya. Adriana ise bir e, otopsi yapmak üzere işe gidiyor ve gizemli bir cesetle karşılaşıyor. E, Moskova Festivali'nde gösterildi film. Orada en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. İtalya'nın David ödüllerinde 11 adaylığı vardı. Sinematografi ve e, prodüksiyon tasarımı ödüllerini aldı orada da. Eleştiriler çok iyi olmasa da e, Ferzan Özpetek sevenler için bu hafta gösterimde Napoli'nin sırrı. Şimdi bu filmde kullanılan bir parçayla devam ediyoruz. Suat Mehsi'den Gir Entah. Okay. okay. bir sakınlı Gir Entay'da dinlediğimiz parça Suad Mansi'den geldi. Haftanın yeni filmlerinden Ferzan Özpetek'in filmi Napoli'nin sırrında kullanılan bir parçaydı. Evet bu hafta iki de korku filmimiz var ki bunlardan bir tanesi aslında yılın beklenen filmlerinden biriydi. Halloween Cadılar Bayramı, David Gordon Green yönetmiş, başrollerde Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Matacak ve Will Patton yer alıyorlar. Evet, Jamie Lee Curtis yıllar yıllar sonra Laurie olarak tekrar karşımızda. Ee, 40 sene sonrasında hikaye devam ediyor. Ee, Michael Myers. E bir önceki bir önceki film demeyelim çünkü arada epey bir e, birkaç film yapıldı Halloween devam filmleri e, tekrar canlandırıldı tekrar geri döndü vesaire bu film aslında ilk Halloween'in yani 1978 Halloween'in e, devamı olarak görülüyor ama arada 40 sene var e, ve Michael Myers'ın bir gün e, tekrar ortaya çıkıp e, saldırmasını bekliyor Lori ki bu da gerçekleşiyor. Kaçmış e, hapisten ve kasabaya geri geliyor. Yine bir Cadılar Bayramı gecesinde dehşet saçmaya başlıyor. Ama Lori de bütün hayatını bunu bekleyerek geçirmiş. Michael Myers'ı öldürüp dünyayı ondan kurtarmak istiyor. E, Oldukça iyi eleştiriler aldı film seyircinin de çok e, ilgisini çekti ve e, çeşitli rekorlar kırdığı geçtiğimiz hafta e, ilk hafta sonu e, gişesi olarak e, bir korku filmi R re, reytingi olan bir korku filmi için e, geçen seneki Et'ten sonra en yüksek ikinci açılış hafta sonu. E, Ekim'deki açılış hafta sonları arasında gelmiş geçmiş en yüksek ikinci yine. Ee, ve bir yandan da başrolünde e, 55 yaşından büyük bir kadın olan bir filmin de gelmiş geçmiş en iyi hafta sonu, en iyi ilk hafta sonu gişesini e, yaptı. Bunu da e, hafta sonunun ertesinde Jamie Lee Curtis gururla Twitter'da paylaştı. Evet Halloween sevenleri e, bu hafta sonu e, sinemaya haliyle bekliyoruz. Bunun dışında bir korku filmi daha var o da İngiltere'den geliyor. The Bad Nun, kötülük içinde Scott Jeffrey yönetmiş Başrollerde Becca Hirani, Georgia Wood ve Chris K yer alıyorlar Ayşe adında e, genç bir kadın e, Biraz kafa dinlemeye şehir dışına gidiyor Annesini de kaybetmiş e, Onun gezdiği yerlere gidiyor e, Bir nevi anma gibi e, Fakat eve gittiğinde Gece yarısı kapısına gelen bir rahibeyle işler karışıyor Evet şimdi madem Halloween dedik, John Carpenter'ın orijinal film için yazdığı tema yeni versiyonunu dinleyelim. John Carpenter bildiğiniz gibi hem yönetmen hem besteci olarak Halloween'lere imzasını atmıştı. Halloween 2018 ana teması. Halloween 2018'in teması ki zaten orijinal Halloween temasını kullanıyor John Carpenter'ın bestesi. Bu hafta 40 sene sonra Halloween Cadılar Bayramı devam ediyor yine Jamie Lee Curtis ve karşısında Michael Myers'la. Evet bunun dışında birkaç gösterimimiz daha var. Ee, ilginç programlar var bu hafta sonu ee, müzelerde ağırlıklı. Ee, mesela İstanbul Modern'de bu hafta sonu dün başlayan ve e, yarın öbür gün devam edecek olan Polonya'dan Şimdi adlı bir program var. Günümüz Polonya sinemasının örnekleri bir araya geliyor. Ee, ödüllü filmler bunların arasında sinemalarda gösterime girmiş olan Yüz var. E, Venedik Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü almış olan e, Prens ve Dibuk e, filmi var ki e, 1930'lar Polonyası'nın önemli yönetmenlerinden Miha Waszynski'nin hikayesini anlatıyor. Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü alan film ekiminde de gösterilen Soğuk Savaş, e, Pavel Pavlikovski'nin filmi de programda yer alıyor. Önümüzdeki aylarda gösterime girecek ama Şimdiden görmek isteyenler için iyi bir fırsat Dediğim gibi dün başladığı program Yarın de e, sınırları aşmak e, 3'te soğuk savaş ve 5'te yüz ile devam ediyor Pazar günü ise saat 1'de bir kısalar seçkisi var 3'te kule güzel bir gün 5'te de prens ve dibuk ile program sona eriyor Polonya sinemasını takip etmek isteyenler için Bu hafta sonu İstanbul Modern'de Salt Beyoğlu'ndaysa yine bu hafta sonu bir varmış bir yokmuş film günleri düzenleniyor Katadrom Kültür ve Sanat Sosyal Politikalar Derneği tarafından. Ee, 20. yüzyılda dağılan beş ülkenin sinemalarından örnekler var ee, bu programda Salt Beyoğlu'ndaki açık sinemada gösteriliyor bu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Pakistan, Doğu Almanya, Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya bir de söyleşi gerçekleştirilecek Burçak Evren'le. Program bugün başladı hatta şu anda Çekoslovakya filmlerinden biri gösterilmekte. Karel Zeman'ın filmi. E, 6.30'da yine Çekoslovakya'dan bu sefer Karel Zeman üzerine bir belgesel var. Yarın e, saat 3'te Osmanlı İmparatorluğu Filmleri olarak e, Manaki Kardeşler film seçkisi gösteriliyor. E, bu topraklardaki aslında e, Osmanlı e, tebaası ilk film e, olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar e, ilk Türk filmi hangisidir tartışması çok dallanıp budaklanmış olsa da Buraların ilk sinemacılarının Manaki kardeşler olduğunu inkar etmek biraz zor Saat 3'te 75 dakikalık bir program var Manaki kardeşlerin 1905 ile 1926 arasında çektikleri kısa filmlerden oluşan Saat 4'te de Burçak Evrenle Manaki kardeşler üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek ee, Saat 5'te Doğu Almanya Programı var Berlin Tavşanları adlı bir film gösterilecek. Pazar günü ise saat 1'de e, Sovyetler Birliği programı başlıyor. E, Sovyet Hippileri e, adında bir filmle ardından 3'te Gülümse Hadi adlı 1985 yapımı Eston filmi var ki o dönemde tabi Estonya Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Doğu Pakistan ise saat 5'ten itibaren 1959 yapımı Güneş doğacak filmi ile karşımızda olacak. Pera Müzesi'nin sinemasındaysa Belli'nin mirası Deniz Tanoviç programının son iki gününe giriyoruz bu hafta sonu. Yarın dörtte tarafsız bölge, altıda güzel bir hayat düşlerken var. Pazar günü ise de cehennem, dörtte Saraybosna'da ölüm. Altıda da bol ödüllü bir hurdacının hayatı gösterilecek e, Deniz Tanoviç sineması sevenlere bu hafta sonu Pera sinemasında. Bir haberimizde Canlandıranlar Festivali'nden e, bu sene 15-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini daha önceki haftalarda söylemiştik. E, 8. yılı bu sene animasyon sineması e, festivali. Ee, yarışma bölümü başvuruları devam ediyor ee, 2 Kasım'a kadar yani az bir vakit kaldı ee, 2016 sonrası e, 2016 ve sonrası tamamlanmış Türkiye'den bütün filmlere açık başvurular jüri de açıklandı geçtiğimiz günlerde ee, jüri de e, tanıdık isimler var ee, mesela Yeşim Burul var. Programımızın yapımcılarından Ayrıca Piyale Madra, Şebnem Güzel, Varol Yaşaroğlu ve Murat Başol da yer alıyorlar Canlandıranlar jürisinde bu sene Evet son olarak da bir proje haberiyle veda edelim sizlere Aslında birkaç gün oldu ama geçtiğimiz hafta bahsetme fırsatımız olmadı e, Luca Guadagnino'nun yeni projesi e, kendisini en son Call Me By Your Name izlemiştik, Suspiria festivalde film ekibinde gösterildi izleyenleri olduysa e, bir sonraki projesinde Blood on the Tracks'i uyarlayacakmış Bob Dylan albümü. E, Guadagnino'nun e, zaten uyarlamalar yaptığını biliyoruz daha önceki filmlerinden de ama böyle bir albümün sinemaya uyarlanması çok sık gördüğümüz bir şey değil ee, ana temalarından yola çıkarak e, bir şekilde sinemaya uyarlanacak birkaç sene önce de e, aslında I'm Not There adlı bir e, Bob Dylan filmi vardı Bob Dylan'ın ...ele alan Todd Haynes'in yönettiği... E, ...ve Bob Dylan'ı... ...farklı farklı oyuncuların canlandırdığı... ...o da ilginç bir filmdi... E, ...bakalım e, bu sefer... E, ...Guadagnino'dan... ...nasıl bir e, yorum gelecek... ...Bob Dylan'a... ...biz de bunun şerefine size bir Bob Dylan... ...parçası çalarak veda edeceğiz... E, ...söz konusu albümden... ...Blood on the Tracks'ten, ...Tangled Up in Blue'yu çalacağız... Bu haftaki destekçilerimiz Serpil ve Fahri Saraçoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da Ömer'e de çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Wondering if she changed it all. If her hair was still red. Her folks—they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading off for of the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. soon to be divorced I helped her out of a jam I guess but I used a little too much force we drove that car as far as we could abandoned it out west split up on the docks at night for the green it was best and she turned around to look at me as I was walking away I heard her say oh the great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much. And one day the axe just fell, so I drifted down to New Orleans, got or lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. She was working in a topless place And I stopped in for a beer I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear and Later on when the crowd thinned out I was just about to do the same She was standing there in back of my chair I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath She studied the lines of my face I must admit, felt a little uneasy When chipping down the tires the legs Of my shoes Blue. She lit a burner on the stove And offered me a pipe I thought you'd never say hello She said you look like a silent type Then she opened up A book of poems and handed it To me Written by an Italian poet From the 13th century Of them words rang true and glowed like burning coal pouring off of every page like it was written in my soul but me to you, time to love blue I lived with them on Montague street a basement down the stairs That was music in the cafe And revolution in the air. Then he started into dealing with slaves, and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew. I don't know what they do, but they last But me, I'm still on the road ahead for another joint We always feel the same, we just saw it from a different point